Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi, 7. Sokak, No 34, Emek, Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525-340-8467. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315...